Namazın Fazilet ve Ehemmiyeti Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, bu kısa sohbetimizde büyük emir olan namazdan bahsedeceğiz. İçinizde namazı bilmeyen yoktur. Ama faziletlerinden, ehemmiyetinden, esrarından, hakikatlerinden ne kadar bahsedilse, o kadar hoş ve tatlı oluyor. Maksadımız, namazı tanıtmak, sevmek ve sevdirmektir. Bu sohbeti dinledikten sonra, içinize namazı daha iyi öğrenmek, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstehaplarına, müfsit ve mekruhlarına daha çok dikkat etmek arzusu düşerse, Namaz hakkında yazılmış kıymetli kitaplardan birkaçını okursunuz. Çünkü namaza ait meseleler çoktur ve bilinmesi lazımdır. Burada hepsini anlatmaksa imkansızdır. Namaz İslam'ın beş şartı içinde kelime-i şehadetten sonra gelir. Her mükellefe yani akıl bali müslümana bil icma farza aındır. Hicretten bir buçuk sene evvel, Miraç gecesinde Müslümanlara farz kılınmıştır. Daha evvel, biri güneş doğmadan, diğeri batmadan önce olmak üzere, iki vakit namaz vardı. Namazın aslı, her peygamberin dininde vardır. Sabah namazının, Adem aleyhisselam, öğlenin, Davud aleyhisselam, ikindinin, Süleyman aleyhisselam, akşamın, Yakup aleyhisselam yatsının Yunus aleyhisselama farz kılındığı ve hepsinin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetine verildiği haberi kuvvetlidir. Zira aleyhisselatu vesselam Efendimiz bütün peygamberlere bedel, dini de bütün dinleri şamildir. O halde ümmeti, ümmetlerin en hayırlısıdır. Namazın, Bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Bakara suresi 45. ayetinde sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin buyruluyor. Namaz büyük emirdir. Ağır iştir. Ancak Allah'tan korkanlara hafif gelir. Nisa suresi 142. ayetinde münafıkları tarif var. Münafıklar namaza kalktıkları zaman İsteksiz, tembel, gevşek davranırlar. İbrahim Suresi 31. ayetinde iman eden kullarıma de ki, namazı dosdoğru kılsınlar. Taha Suresi 132. ayetinde Ey Resulüm! Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona devam üzre ol. Ankebut Suresi 45. ayetinde Muhakkak ki namaz sahibini günahtan ve kötülüklerden alıkor buyuruldu. Hadis-i şeriflere gelince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, beş vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle namazlarını kılan kimseyi, Allahü Teala'nın cennete koyacağına vadi yani verilmiş sözü vardır. Namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye verilmiş sözü yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse cennete kor. Yine hepimizin duymuş olduğu bir hadisi şerif. Beş vakit namazı kılan, evinin önünde akan temiz bir akarsuya, günde beş defa girip yıkanan, temizlenen kimse gibidir. Bu adamda kirden eser kalır mı? Eshabı, hayır bir şey kalmaz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte su kiri giderdiği gibi, Beş vakit namazda günahları temizler, giderir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Muhakkak ki beş vakit namaz, Büyük günahlardan kaçınmak şartıyla aralarındaki küçük günahlara keffar Namazı zayi ettiği halde Allah'ın huzuruna çıkan kimsenin diğer iyiliklerine Allah değer vermez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki, Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş, terk edense dinini yıkmış olur. Peygamber Efendimiz'e hangi amel daha eftaldir diye sorduklarında vaktinde kılınan namazdır cevabını verdiler. Yine buyurdular ki amdest ve vakitlerine güzel riayetle beş vakit namaza devam eden kimseye namazları kıyamet gününde nur, hüccet ve delil olur. Kim namazı zayi ederse, Firavun ve Haman ile haşrolur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki, Cennetin anahtarı namazdır. Tevhidden, imandan sonra, namazdan daha sevgili bir ibadeti, Allahü Teala kullarına farz etmemiştir. Eğer namazlardan çok sevdiği bir ibadet olsaydı, şüphesiz, Melekler onunla ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin kimi kıyam, kimi rükû, kimi sücud, kimi de kuğut halindedir. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Namazı kasten bile bile terk eden kafir olur. Yani düğümünün çözülmesi ve direğinin yıkılmasıyla imandan sıyrılıp, küfre yaklaştı demektir. Yine bir hadis-i şerifte kasten bir namazı terk eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zimmetinden uzaklaşmış olur. Devam edip buyurdu ki: Kim ki güzel abdest alıp namaza gitmeyi kastederse bu niyeti devam ettiği müddetçe namazdaymış gibi sayılır. Attığı her adımına bir sevap yazıldığı gibi diğer adımında da bir günahı silinir. İkameti duyanın namazı tehir etmesi uygun olmaz. Namazda en çok ecir alan, Evi camiye en uzak olanınızdır. Yine buyurdular ki, Kıyamet gününde kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Namazı tamam bulunursa, Hem namazı hem de diğer amelleri kabul olunur. Namazda noksanlığı varsa, namazı da, diğer amelleri de reddedilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki, rükû ile secde arasında ayağa kalkmak suretiyle belini ve sırtını dik tutmayan kimseye Allahü Teala kıyamet gününde bakmaz. Yine buyurdular ki, abdestini güzel alıp namazını vaktinde kılan, rükû ve secdelerini tamam yapıp huşuğuna riayet edenin namazı beyaz ve parlak olarak yükselir ve sahibine ''Beni koruduğun gibi Allahü u Teala da seni korusun'' der. Abdestini güzel almayıp namazı vaktinde kılmayan, secde ve huşuğunu gözetmeyenin namazı siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve ''Beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin'' der. Böylece Allahü Teala'nın dilediği yere kadar gider ve sonra bir paçavra gibi dürülür ve sahibinin yüzüne vurulur. Yine buyurdular ki, İnsanlar arasında en kötü hırsız namazından çalandır. Namazın secdesi çok faziletlidir. Hadis-i şerifte, Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde halidir buyuruldu. Yine buyuruldu ki, Ademoğlu secde ayeti okuyup, secde ettiği vakit, şeytan uzaklaşarak, vay canına, bu adam secde ile emrolundu, secde etti, cenneti kazandı. Ben ise secde ile emrolundum, secde etmeyip asi oldum, cehennemi boyladım diyerek ağlar. Abdullah İbni Abbas'ın oğlu Ali, her gün bin kere secde ederdi. Bunun için seccat, çok secde eden ismiyle anılırdı. Yusuf bin Esbab, ey gençler! Fırsatı ganimet bilin. Hastalık ve ihtiyarlık gelmeden Allah'a secde edin. Benim gıpta ettiğim, özendiğim tek kişi, adabına riayetle rükû ve secde edendir. Ne yazık ki o benden geçti, derdi. Yani ihtiyarladığı için bunları hakkıyla yapamıyordu. Said İbni Cübeyr radıyallahu anh, Dünyalıkta mahzun olduğum tek şey secdedir. Yani dünya hayatında kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem, yalnız secde etmediğime üzülürüm, demiştir. Ukbe bin Müslim, Allah katında en sevgili haslet, kulun Allah'a mülakatını sevmesidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu anı, secdeye vardığı zamanıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh böyle buyurmuştur. Haberde geldi ki, Allahü Teala ile konuşmak isteyen namaz kılsın. Allahü Teala'nın kendisiyle konuşmasını isteyen Kur'an-ı Kerim okusun. Namazı huşu ile kendini namaza vererek, namazın farz, vacip, sünnet ve adabına dikkat edip en yüksek huzurda bulunduğunu bilerek, azalarını lüzumsuz hareketlerden, kalbini ise Allahü Teala ile huzurunu bozacak her şeyden koruyarak kılmalıdır. Nitekim, hadis-i şerifte, kalbinden dünyalık bir şey geçmeden, huzur ile iki rekat namaz kılan kimsenin, geçmiş günahları mağfiret olunur. Bir hadis-i şerifte de, ''Namaz kıldığın vakit, dünyaya veda edip Mevlasına yönelen gibi namaz kıl.'' buyuruldu. Geçmiş peygamberlerin kitaplarından rivayete göre, Allahü Teala, ''Ben herkesin namazını kabul etmem. Ancak azametim karşısında eğilen, kullarıma kibretmeyen ve benim rızam için fakirleri doyuran kimselerin namazını kabul ederim.'' Buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte, sahibini günah ve kötülükten alıkoymayan namaz, Allah'a uzaklıktan başka bir şeyi arttırmaz, buyuruldu. Hazreti Âişe validemiz radıyallahu anh'a der ki, Rasulullah bizimle, biz de onunla konuşurduk, sohbet ederdik. Fakat namaz vakti gelince, azamet-i ilahiden olacak, sanki o bizi tanımaz, biz de onu tanımazdık. Müslim bin Yesar, namaz kılacağı zaman, çoluk çocuğuna, siz istediğiniz kadar konuşun, çünkü ben Allah'ın huzurundayken sizi duymam, dermiş. Bu zat, Basra'da mescitte namaz kılarken, mescidin bir tarafı çöktü. İnsanlar gürültüyü işitip, mescide koştular. Ama onun, selam verinceye kadar bu halden haberi olmadı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh namaza duracağı vakit benzi sararır, vücudu titrerdi. Ne oluyorsun ya emirel müminin dediklerinde Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yere, dağlara ve göklere arz edip de onların kabulden kaçındıkları, ve benim boynuma aldığım ilahi emaneti ödeme zamanı geldi. Nasıl korkmayayım? Cevabını vermiştir. Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel abidi'nin radıyallahu anhuma abdest alırken yüzünün rengi solardı. Sebebini soranlara, Kimin huzuruna çıkmak için hazırlanıyorum biliyor musunuz? Diye cevap verirdi. Hatim-i Esam'a, nasıl namaz kılarsınız diye sorduklarında, şöyle cevap verdi. Vakit yaklaşınca, güzelce abdestimi alır, namaz kılacağım yere gider, orada oturur, aklımı başıma toplar, sonra namaz için ayağa kalkarım. Kâbe'yi iki kaşım arasına, sıratı ayaklarımın altına, cenneti sağıma, cehennemi soluma alır, melekül mevti, yani can alıcı meleği tepemde kabul eder ve bu namazı en son namazım düşünüp, korku ve ümmit ile Rabbül Alemi'nin huzurunda durur, tahkik ile tekbir alır, ağır ağır ve manasını düşünerek Kur'an okur, tevazu ile rükû eder, huşu ile secdeye kapanırım. Sağ ayağımı diker, sol ayağımı yatırır, üzerine otururum. İhlas ile namazımı bitiririm. Sonra da kalbimde kabul olup olmadığını bilmemek korkusunu saklarım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma, manasını düşünerek huzur ve huşu ile kılınan iki rekat namaz, gafil kalb ile akşamdan sabaha kadar kılınan namazdan hayırlıdır buyurmuştur. Nitekim bir hadis-i şerifte, Nice namaz kılanlar vardır ki, onların namazdan nasibi, yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Ve kişinin kıldığı namazdan kendine faydası dokunan, şuurlu olarak kıldığı kısımlardır.'' buyuruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki, ''Çok kimseler vardır ki, kıldığı namazın altıda hatta onda biri de kendisi için yazılmaz ancak bilerek huzur ile kıldığı kadar yazılır. Namazın erken ve adabına riayetten sonra mana bakımından da güzel olması için namaz kılanın kalp huzuru ile kılması, ne okuduğunu bilmesi, tazim yani saygı üzere olması ve saygıdan doğan bir muhabbet, korku hali üzere bulunması Sevabından ümitli olması ve kusur ve hatadan doğan hayayı şiar edinmesi lazımdır. Haberde geldi ki kul namaza durduğu zaman Allahü Teala kendisi ile kulu arasındaki yetmiş bin perdeyi kaldırır ve kulu huzur maneviyi alır, ona zatı ile tecelli eder. İki yanında göklere kadar melekler saf bağlar. Onunla namazı kılar ve amin diyerek duasına katılırlar. Göklerdeki ilahi rahmetler üzerine saçılır. Bir münadi, bu zat kime münacat ettiğini, yakardığını hakkıyla bilseydi asla başka tarafa bakmazdı diye nida eder. Namaz kılanlara gök kapıları açılır. Allahü Teala meleklerine namaz kılan kullarıyla iftihar eder. Tevrat'ta şöyle yazar, Ey oğlu Huzurumda namaz kılıp ağlamak sana ağır gelmesin. Zira ben, senin kalbine yaklaşan ve gıyaben nurumu müşahede ettiğin Allah'ım. Hazreti Ali'nin radyallahu an ayağına muharebede ok saplanmıştı çok acır diye oku çekip alamıyorlardı. Ben namaza durayım da, siz o zaman ameliyeye başlayın buyurdu. Öyle yaptılar. Namazdayken oku çıkarıp, yarayı sardılar da hiç duymadı. Hatta namazdan sonra, işinizi yaptınız mı diye sordu. İşte hakiki namaz. İşte mü'minin miracı olan namaz. Bu makamdakiler namaza durunca, ruhları bedenle alakayı asgariye indirip, veraül verasını bulmak için, uruç eder, yükselirler. Namazın faziletini ve büyüklüğünü anlatmaya, böyle bir değil, belki yüz sohbet yetmez. Hele farzlarını, vaciplerini, sünnet ve adabını, müfsit ve mekruhlarını, namazın çeşitlerini, cuma, bayram, Sünnet ve nafile namazları da ilave edersek ciltlerle kitap olur. Bir parça bahsetmeden, birkaç kelime temas etmeden geçmeyelim. Namazın farzları 12'dir. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde, ve kaideyi ahirede teşehüt miktarı oturmak. Hadesten taharet, abdesti yok ise abdest almaya, cünp ise gusletmeye ve abdest ve gusul iktiza ettikte su bulunmazsa teyemmüm etmeye denir. Bu on iki farzın her biri üç şeyle tamam olur. Hadesten taharet, istincasına ve istibrasına dikkat etmekle ve abdest azalarını iyi yıkamakla tamam olur. Necasetten taharet bedenini, elbisesini ve namaz kıldığı yeri pak etmekle tamam olur. Setre avret erkek, hür kadın ve cariyelerin kendilerine mahsus avret yerlerini örtmekle tamam olur. İstikbali kıble kıbleye yönelmek, namaz süresince göğsünü kıbleden ayırmamak Allahü Teala'nın huzur manevisinde huşu ve hudu üzere durmakla tamam olur. Vakit, her namaz vaktinin evvelini ve sonunu bilmek ve namazı mekruh vakte bırakmamakla tamam olur. Niyet, kıldığı namazın farz, vacip veya sünnet olduğunu bilmek ve kalbinden geçirmekle, dünya işlerini kalbinden çıkarmakla, Allahü Teala'yı Teâlâ'yı görür gibi bilip ona ibadet eylemekle tamam olur. İftitah tekbiri erkekler ellerini kulaklarına, kadınlar omuz hizasına kaldırmakla, tekbiri tazim üzere almakla, kalben uyanık ve hazır olmakla tamam olur. Kıyam ayakta durmakla, secde yerine bakmakla, iki tarafına sallanmamakla tamam olur. Kıraat cehri sesli okuduğu zaman sesini çıkarmak, gizli okuduğu zaman Kendisi duyacak kadar hafif okumak ve okuduğunun manasını düşünmekle ve tecvit üzere okumakla tamam olur. Rükû vaktinde rükûa varmakla, beli ile başı beraber olmakla, tumaniyet üzere hareketsiz durmakla tamam olur. Secde sünnet üzere yere eğilmekle, alnı ve burnu kıbleye karşı yere koymakla bir müddet hareketsiz durmakla tamam olur. Son kaide, erkekler sağ ayağını dikip sol ayağı üzerine oturmakla, kadınlar kaba yerini yere koyup, ayaklarını sağ tarafından çıkarmakla, tahiyyatı tazim üzere okuyup, salavat ve dua okumakla tamam olur. Namazın kemal mertebede kabul olunmasının şartları, huşu, takva, malâ yaniyi, kesel ve ibdadı terktir. Huşu, Allahü Azim'in şundan korkmaya, takva dokuz azasını haramdan ve mekruhtan korumaya, yaniyi terk demek dünyasına ve ahiretine yaramayan söz ve sohbeti terk etmeye, keseli terk namazın fiillerine edada üşenmekliği terk etmeye ve ibdat ezanı Muhammedî okunduğu zaman her işini terk edip cemaate devam etmeye derler namazın içinde gözetilmesi önemli olan altı madde vardır. Bunlar ihlas, tefekkür, havf, reca, rüyeti taksir ve mücahededir. İhlas amelinde hulus süzre bulunmaya tefekkür, namaz içinde yapılması gerekli olanlara hatırında tutup unutmamaya hav Allahü Teala'dan korkmaya Reca ve Allahü Teala'dan rahmetini ummaya, rüyyeti taksir, kendisini kusurlu ve günahkar bilmeye, mücahede, nefis ve şeytanla barışmamaya derler. Bir gün Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh saadetle buyurdular ki: "Ya Ali, sen namazın farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına riayet etmelisin." Ensardan bir zat ya Resulallah Ali bunların hepsini bilir. Bize namazın farzına, vacibine, sünnetine ve müstehabına riayet etmenin faziletini beyan buyur dediler. Ey ümmetim ve ashabım, tamamiyle edasına riayet olunan namaz Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en eftalidir. Meleklerin sevdiğidir. Peygamberlerin sünnetidir, marifetin, arzın ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir, rızkın bereketidir, duanın kabulüdür. melekül Mevt yanında şefaatçidir, kabirde ışıktır, münker nekire cevaptır. Kıyamet gününde üzerine gölgedir, cehennem ateşine karşı perdedir, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette sahibinin başına taçtır. Allahü Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir ibadet vermemiştir. Eğer namazdan üstün bir ibadet olsaydı en önce meleklere verirdi. Halbuki meleklerin kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de kaidededir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere ikram etti. Zira namaz imanın başı, dinin direği, İslamın kavli ve müminlerin miracıdır, cehennemden kurtarıcıdır. Namaz Allahü Teala'ya ve Rasulüne imandan sonra bütün amel ve ibadetlerden üstündür. Namaz yalnız Allahü Teala'ya mahsustur. Namaz Allahü Teala'nın rububiyeti karşısında ubudiyet esrarını taşıdığından hakiki ve tam ibadettir. Namaza Kur'an'da iman denmiştir. Namaz asıl olup diğer ibadetler onun için vesiledir. Namaz Müslümanla kafir arasını ayıran en bariz alametlerdendir. Namaz çirkin ve günah olan şeylerden insanı men eder. Günahlara kefarettir. Güzelliği, diğer ibadetlerden ayrı olarak, iman gibi kendindendir. İbadetleri en ziyade kendinde toplayan ve insanı cenab ı Hakk'a en çok yaklaştıran bir ameldir. hadis i şerifte, namaz kılan kimse, malikel mülkün kapısını tazarru ile çalıyor. Muhakkak ki kapı çalmaya devam edene açılır, buyuruldu. Namazın dünyadaki derecesi ahirette rüyetin Allahü Teala'yı görmenin derecesi gibidir. Namazı büyük emir bilmeli ve müstehap olan evvel vaktinde cemaatle ve şartlarını ve tadil-i erkânını sükün ve vakari ile eda etmelidir. Hadisi şerifte buyuruldu ki her farz namazdan sonra ayet el okuyan kimsenin cennete girmesine. Ölümden başka mani yoktur. Hadis-i şerifte bildirilen namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tek bir ve bir kelimeyi tehlil, namazın edası sırasında vaki olan kusurların telafisi içindir. Namazdan hasıl olan lezzetten nefse hiç pay yoktur. İnsan bu tadı duyarken nefsi inlemekte feryat etmektedir. Namazda her tekbir, o rüknü hakkıyla yapmaya layık olmadığını bildirmektir. Namaz vardır ki, kırık kalpleri zevkle doldurur. Namaz vardır ki, günahları yok eder. Namaz, kalbimin neşesi, gözümün nurudur, bir hadis-i şeriftir. Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Namaz, ruhun gıdasıdır. Namaz, Kalbin şifasıdır. Namazda öyle an olur ki, Arif'in dili Musa aleyhisselama söyleyen ağaç gibi olur. Ebu Bekir Sıddık hazretlerinin bir gece vitir namazı geçti. Geceliğin çok ibadet ettiğinden, gecenin sonunda uyku bastırmıştı. Sabah namazında Rasulullah'ın ardından gelip, mescidin kapısında, kendinden geçercesine feryat etti ve ''Ya Resûlallah, imdadıma yetiş, vitir namazım geçti'' diye inledi. Rasulullah da ağlamaya başladı. Cebrail aleyhisselam gelip ''Ya Resûlallah, Sıddık'a de ki Allah-u onu affeyledi'' dedi. Ariflerin sultanı bayezid Bistami rahmetullahi aleyh, bir gece uyuyakalıp sabah namazına uyanamadı. O kadar üzüldü ve ağladı ki sonunda şöyle bir nida işitti: Ey Bayezid! Bu günahını affeyledim. Bu ağlamanın bereketiyle sana ayrıca yetmiş bin namaz sevabı verdim. Birkaç ay sonra yine uyku bastırdı. Şeytan gelip ayağından çekerek uyandırdı ve kalk. Namazın geçmek üzeredir. Şeyh buyurdu ki, Ey lanetli! Sen böyle iş nasıl yaparsın? Sen herkesin namazının kaçmasını, geçmesini istersin. Doğru söyle, beni niye uyandırdın? Muhakkak bir kazancım vardır. Şeytan dedi ki, Sabah namazını uykuda geçirdiğin gün ağlayarak yetmiş bin namaz sevabı kazanmıştın. Onun için seni uyandırdım. Hadi kalk namazını kıl da bir namaz sevabı al. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Dünyanın bir saati ahiretin bin senesinden faydalıdır. Zira bu bir saatte salih amel işlenebilir ve o bin senede bir şey yapılamaz. Seyyid Abdülhakim Hazretleri Kaddesallahu sırrehü'l-aziz buyurdu ki, bir namazım kazaya kalmaktansa, yüz defa ölümümü tercih ederim. Namaz kılmayan lanete uğrar. Hangi şehir, köy, mahalle ve evde bulunursa, ona buz etmezlerse, cümlesine zarar gelir. Bunlara hakta Teâlâ'dan rahmet gelmez, inayet olmaz. İbadet ve duaları kabul olmaz. Ancak namaz kılmayana ne şekilde mümkün ise, boz etmekle şerlerinden kurtulunur. Namaz kılmayanak kız vermek, namaz kılmayan kız veya kadın almak, namaz kılmayanların işlerini görmek, komşuluk etmek, severek görüşmek ve sevişmek caiz değildir. Esaptan biri Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah işlerim yolundaydı. Çalışıp kazanıp idare ediyordum. 15-20 gündür bana bir şey oldu. Nereye el atsam, ne iş yapmak istesem olmuyor. Hiçbir şey kazanamıyorum. Evde çok darlık çekiyoruz." dedi. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür. İslam dininde uğursuzluk yoktur. Yalnız namaz kılmayan uğursuzdur. Namaz kılıyor musun?" buyurdu. "Evet." dedi. Evinde kılmayan var mı? buyurdu. Hayır dedi. Mahallende var mı? buyurdu. Sorup öğrenip geldi ve yoktur ya Resulallah dedi. Tekrar sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür buyurdu. Araştırdı. 15-20 gün evvel ölen namaz kılmayan birisinin cenazesini taşırlarken tabutunun kolunun evinin duvarını çizdiğini öğrendi ve efendimize arz etti. Ben sana demedim mi? Sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür. Git ve orayı kazı ve elinle sıva. Halin düzelir, buyurdular. Öyle yaptı ve gerçekten eski haline döndü. Haber geldi ki İsa Aleyhisselam bir kasabaya giderken yolu üstündeki bir köye uğradı. Halkın hepsi mümin ve ibadetlerinde olup bağları, bahçeleri, hayvanları suları ile Maddi ve manevi huzur içindeydiler. Çok sevindiler. İsa aleyhisselamı bırakmak istemediler. O ise, filan yere gidiyorum, dönüşte tekrar uğrarım, buyurup gitti. Dönüşte tekrar oraya uğradı. Köyden eser görmedi. İnsanları ölmüş, hayvanlar dağılmış, evleri yıkılmış, çeşmeleri kurumuş, kısaca köyü viraneye, harabeye dönmüş buldu. İçinden sanki bir parça kopmuş gibi üzüldü ve ellerini kaldırıp, Ya Rabbi, kulunun senin katında zerre kadar yeri varsa, bu köye ne isabet etti bana bildir? Sana ibadeti mi terk ettiler? İmandan mı çıktılar, yoksa nazar mı değdi? diye yakardı. Cebrail aleyhisselam gelip, Ey İsa! Allahü Teala sana selam etti ve buyurdu ki, Hayır! İmandan çıkmadılar, ibadeti terk etmediler, onlara nazar da değmedi. Ancak bir beynamaz yani namaz kılmayan biri köylerine geldi de, onunla sohbet ettiler, ona buğz etmediler, çeşmelerinden elini yüzünü yıkamasına müsaade ettiler. İşte onun uğursuzluğu sebebiyle bu köyü helak ettim, dedi. Namaz kılmayan hakkındaki hükme gelince, Muhammed Rabbani Hazretlerinin Kardesallahü Sirrahül Aziz 440 küsür kitabından derlediği Riyadun Nasihin kitabından alarak anlatıyoruz. Diyor ki, bu fakir muhtemet muhaddislerin kitaplarını inceledim. Esabu Kiramın içinde hadis rivayetiyle ileri gelen sahabilerden 20'den ziyadesi, muhtelif hadisler bildirerek bir kimsenin özürsüz olarak bir namazı terk etmesi halinde imandan çıkacağını haber veriyorlar. eshâb kiramdan bu hadisleri bildirenlerin isimlerini ve bu hadislerin yazılı olduğu hadis kitaplarını söyleyeyim de itimat hasıl olsun. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Ömer, İbni Abbas, Ebu Hureyre, Muaz bin Cebel, Abdurrahman bin Avf, Büride, Ebu Derda, Ebu İmame. Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebi Sevban, İbni Mes'ud, İbni Ebi Şeybe, Übade bin Samet, Cabir bin Abdullah, Ümmü Eymen ve Rasulullah'ın hizmetçisi Ümeyme ve başkaları. Radıyallahu anhümme ecmain. Muhtemet kitaplara gelince, i̇mam Ahmed'in Ahmet'in müsnedi, Ebu Davud'un süneni, Sicistan'ı, Tırmızî, Nesâî, İbni Mâce, İbni Hibban, Hakim Ebu Abdullah Nişapur'un sünen veya müsnetleri, Tarihi Buhari ve Sahih-i Müslim, Ebu Bekir bin Şeybe'nin kitabı Tergip ve Terhip, Ebu Naim'in kitabı, Haki'nin kitabı ve daha birçok kitaplar. Bütün bu mübarek zatlar ve kitaplar farklı olsa da aynı mevzuda birleşiyorlar. Mesela namaz kılmayan kâfirdir hadisi şerifini Hz. Ali radıyallahu anh bildiriyor. Ve Buhari tarihi ile İbn Şeybe'nin Kitabü'l-İman'ında yazılıdır. Hafız Abdulazim Münziri Mısri'nin et Tergip ve Terhib kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle bildirilen hadis-i şerifte İslam'da namaz kılmayana pay yoktur. Ve abdestsiz olanın namazı olamaz buyuruldu. Mugni tefsirinde yazıyor. Büyüklerden biri şeytanı gördü ve ona sordu. Senin gibi olmak istiyorum. Ne yapayım? Şeytan dedi ki, bunu benden hiç kimse sormadı. Sen neden soruyorsun? Benim gibi olmak istersen, namaza kıymet verme, onu boş gör. Doğru ve yalan yere yemin etmekten çekinme. Soran kimse, Allah'a yemin ediyorum ki, namazları hiç terk etmeyeceğim ve bir daha yemin etmeyeceğim, dedi. Şeytan şaşırıp, ''Kendimden hilekâr kimse görmemiştim, şimdi seni görüyorum.'' dedi. Hambeli mezhebinde bir namazı bile bile terk eden mürtet yani kafir olduğundan öldürülür. Yıkanmaz, kefene sarılmaz, üzerine namaz kılınmaz ve Müslümanların kabristanına konulmaz. Ayağına ip bağlanır, mundar gibi sahrada bir çukura atılır, üzerine toprak atılır, kabir alameti yapılmaz.'' Şafii mezhebinde şer'i bir özür olmaksızın bir namazı terk eden tövbeye davet olunur. Kabul etmezse öldürülür. Kılıç ile öldürülür. Kafir olduğundan değil, işlediği büyük günahın cezası budur. Fakat ölüsüne Müslüman muamelesi yapılır. Maliki mezhebinde de böyle olduğu bildirildi. Hanefi mezhebinde ve Şafii alimlerinden birine göre namaz kılmayan Namaza alışıncaya kadar hapsondur, dövülür. Namaza alışınca hapsten çıkarılır. Enişül Celisteki hadisi şerifte namazın dindeki yeri başın bedendeki yeri gibidir buyuruldu. Anlaşıldı ki başsız beden işe yaramadığı gibi namazsız din de öyledir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil idi. Bekçileri birkaç hırsız yakalamış valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Heratlı bir demirci Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra dönüp giderken gece bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Hapsedin, dedi. Demirci, hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini kaldırıp, Ya Rabbi, günahım kabahetim olmadığını ancak sen bilirsin. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. ''Ya Rabbi beni kurtar.'' diye dua etti. Vali o gece rüyada dört kuvvetli kimsenin gelip tahtını tersine çevirecekleri sırada uyandı. Hemen amdest alıp iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp, ''Bir mazlum kalmış mı?'' dedi. ''Müdür bunu bilemem. Yalnız biri var ki namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor.'' deyince onu getirtti. Halini sorup anladı. ''Özür dileyip hakkını helal et ve bin gümüş hediyemi kabul et ve bir arzun olunca bana gel.'' diye rica etti. Demirci, ''Hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat İşimi, dileğimi senden istemeye gelemem, dedi. Niçin, deyince, benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmem, kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu, nasıl olur da başkasına sığınırım? Kim istedi de vermedi? Kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittibâhu ve erinel batıla batılan verzukna içtinâbehu bir hürmeti seyyidil beşer. Aleyhi ve Ala âlihi ve eshabihi mine's-salavâti-efdâluhâ ve minet teslimati ekmeluhâ Ya Rabbi, doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et. İnsanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur. Amin.